بل ملت ابراهيم Hanifa وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد رسول الله عليه bir hadisde diyor ki bani ademin en çok gafil olduğu iki şey var hatırlıyorsunuz değil mi hadis Biz o hadisin bir kısmıyla alakalı birazcık konuşalım inşallah. Zaman. Bu zaman diye Aleyhisselatü Vesselam bize anlatıyor. O da şundan dolayıdır ki gerçekten insan oğlu dünyada ne kadar az kalacağını farkında aslında değil. Eğer gerçekten farkında olsaydık zamanımızı boş harcamazdık. Zamanımızı çok daha değerli bir şekilde Allah'ın razı olmuş olduğu bir şekilde harcardık. Bakın bu zamanı iyi bir şekilde kullanmayan insanların bir ifadesine bakalım. <gülüyor> Rabbimiz kitabında söylüyor. Secde suresinin 12. ayetinde. Diyor ki استَعِذُ بِاللّٰهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُورُ اُوْسِهِمْ عِنَّ رَبِّهِ Diyor ki sen o gün mücrimleri görsen, kıyamet günü o mücrimleri görsen, başlarını Allah'ın önünde eğerler. Şimdi bu ifade çok dehşet. Neden? Çünkü bunlar dünyada eğmiyorlardı. Dünyada Allah'ın hükmüne boyun eğmiyorlardı. Allah'ın şeriatına boyun eğmiyorlardı, Allah'ın istedikleri gibi yaşamıyorlardı ki boyun eğmek bunu temsil eder. Ya Rabbi ben seni tazim ediyorum ve senin istediğin şekilde yaşıyorum. Bunu dünyada yapmayanların ahiretteki haline bakar mısınız? Hepsi Allah subhanahu ve teala'nın önünde boyunlarını eğmişler. Yani Allah'ın Rab olduğunu, ilah olduğunu kabul etmişler. Nasıl kabul etmesinler ki o mazaranın önünde? Ondan sonra diyor ki, bak nasıl ne diyorlar subhanallah. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ebsarna ve semihana. Biz gördük, işittik. Ama iş işten geçtikten sonra. Gördük ve işittik diyorlar. Ama nerede bunu söylüyorlar? Kıyamet günü. Müslüman hangi kişidir? Müslümanı bu kişilerden ayıran özellik nedir? Müslüman zaten dünyada Rabbine karşı boyun eğmişti. Ona kafa kaldırmamıştı. Onun hükümlerini alıp arkasına atmamıştı. Dünyada boyun eğmişti. Mücrimlerle Müslümanların arasındaki fark budur. Mücrimlerle Müslümanların arasındaki fark nedir? Mücrimler sadece kıyamet gününde boyun eğecekler. Allah'ın hükmüne tabi olacaklar. Ama Müslümanlar öyle değildir. Müslümanlar nasıl yapacak? Allah'ın istemiş olduğu şekilde yaşayacaklar. Bakın ondan sonra diyorlar ki فَرْجِعْنَا Bizi geri gönder ya Rabbi. Bizi yüzüne geri gönder. Neden? Ne'mel salihen. Salih amel işleyelim. Bizi geri gönder ki biz salih amel işleyelim. Bunların pişmanlıklarını gözünüzün önünde tasavvur edebiliyor musunuz? Boyunlarını eğmişler, perişan olmuşlar. Bir de burada çok enteresan bir şey var. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Daha bunlar azaba girmemişler. Bak daha azap bu insanlara gelmemiş. Anlıyor musunuz neyin geldiğini farkındalar bunlar. Ne kadar büyük bir belanın onların üzerine geldiklerini söyleseydin. Bakın ondan sonra ayetin sonunda çok enteresan diyorlar ki inna mu'minun Biz yakinen iman ediyoruz. Çok acayip. Dünyada halleri neydi? Yakinen iman eden insanlarla alay ediyorlardı alay konusu ediniyorlardı. Onlara zulm ediyorlardı. İşte siz yobazsınız, siz geri kalmışsınız, tamam? Siz karılarınızı kimseyle oturturmuyorsunuz. Siz 1500 sene önceki çöl kanunlarında kalmışsınız diyen adam Allah'ın önünde nasıl söylüyor? Ebusarna <gülüyor> gördük, semi'ne <gülüyor> işittik. İnne muqinun, yakinen iman ediyoruz. <gülüyor> Bunlar kimler? Bunlar zamanlarını hayırlı bir şekilde geçirmeyen insanlar. Allah'ın razı olmuş olduğu bir hayatı yaşamayan insandır. Ondan fark ettiniz daha yani farz namazın ikinci rekatını okuduk? Asr suresini okuduk. Bakın, alemlerin Rabbi olan Allah bir şeyin üzerine yemin ediyorsa Subhanehu ve Teala o çok önemli bir şeydir. Ve bizim Rabbimiz diyor ki Vel Asr, Asra yemin olsun ki zamana yemin olsun ki. Tekrar söylüyorum. Yani bir Müslüman bile şu an mesela önünüze gelse şöyle heyecanlı bir halde ah, vallahi vallahi ben sana şimdi çok özelim. Vallahi ben sana çok şey bir şey söyleyeceğim. Yani böyle yemin ederek gelirse sen bilirsin ki önemli bir mesaj. Yeminle geliyor çünkü. Sen biliyorsun yani daha söylemeden önce tamam bunun durumu önemli. Bunun durumu mühim. Bir de düşün alemden Rabbi olan Allah bir şeyin üzerine yemin ediyor. Ne kadar önemli olması lazım. Vel asr diyor Rabbimiz. Zemana yemin olsun ki. Nuh aleyhisselam neyle meşhur? Davetinin çok uzun olmasıyla meşhur değil mi? Bin eksi elli diyor Rabbimiz. Dokuz yüz elli sene sadece daveti. Bir de ömrüyle falan hesaplasak hani bini geçer yüksek ihtimal. Wallahu a'lem. Onunla alakalı şöyle bir hadis rivayet ediliyor. Bir gün bir kabrin başında bir kadının ağladığını görüyor Nuh aleyhisselam. Kadın feryadu ağlıyor. Nuh Aleyhisselam da ona soruyor. Sen niye ağlıyorsun? O diyor ki benim yavrum öldü. Çok genç idi. Ne kadardı diyor yaşı? Değişik rivayetler var. Diyor 200 küsür, 300 küsür. Yani 200 küsür yaşında veya 300 küsür yaşındı. Diyor çok genç idi. Öldü diyor. Nuh Aleyhisselam o kadına diyor ki öyle bir ümmet gelecek ki onların yaşı 60 küsür olacak. Kadın diyor eğer ben onlardan olsaydım Ben alnımı secdeden kaldırmazdım. Şimdi biz o ümmetiz. Anlatabiliyor muyum? Bir de zaten kıyamete yakın olduğumuzdan dolayı zaman çok daha çabuk akıyor. Fark etmişsinizdir kendiniz. Öyle değil mi? Yani sizde de öyle mi bilmiyorum. Ben de küçükken şöyleydi. Yani günden güne insan yaşıyordu. Bir gün çok dolu geçiyordu. Sanki bitmiyordu yani. Aklınıza da gelir mesela küçüklük zamanında yapmış olduğunuz bir günü düşünün. Çok fazla bir şey yapma bak halen aklınızda. Ama insan büyüdükçe günahlar arttıkça subhanallah haftadan haftaya olmaya başladı. Ondan sonra aydan aya olmaya başladı. Bakın artık biz bile yaşlandık. Bakın artık biz bile yaşlandık. Neden? Çünkü baksanıza bize imamlık yapan gençler zaten 15-16 yaşına gelmiş. Ahi sen kaç doğumdursun diyor. Diyor 2008 doğum diyor. Bak düşün 2008'li adam sana imamlık yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bizim yaşlandığımızın alametidir. Biz farkında bile değiliz. Ondan dolayı şunu iyi idrak etmemiz lazım. Rabbimiz zamanımızı nasıl kullandığımızı, nasıl geçirdiğimiz noktasında bizi çok ince bir hesaba çekecek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde insanların neyden hesaba çekileceğini söylüyor? Gençliğinde. Gençliğini nasıl geçirdi? Zamanını nereden geçirdi? Nereden paranı kazandı? Nereye harcadı? Gençlik. Yani zaten asıl olan Gençken bir şeyler yapmaktır. Neden? Çünkü gençken zaten senin nefsin seni zorluyor. Ama belirli bir yaşa geldikten sonra Allah subhanahu ve teala yavaş yavaş senin belini büktükten sonra ki bununla alakalı geçen tefsiri size söylemiştim. Neden böyle insan yaşlandıkça Allah azze celle onu böyle yere doyuyor, boynunu aşağı doğru eğiyor, gideceği yere alışsın diye. Türklerin tabirle dedikleri gibi yaş yetmiş, iş bitmiş. Zaten artık istese de bir şey yapamaz onun için. Şu an içinde olduğumuz yaşlarda Rabbimize yaklaşmak lazım. Aleyhisselatü Vesselam bize neyi öğretiyor? Diyor, abid olan bir gençten diyor, nefret ettiği kadar şeytan hiçbir şeyden nefret etmez. Şimdi buradan kendimizi şu şekilde hesaba çekmemiz gerekir. Biz hangi vaktimizi Allah'ın dinine veriyoruz? Hangi vaktimizi kendi işlerimize veriyoruz? Bizde genel itibariyle şöyle. En kaliteli vaktimiz... Güçlü olduğumuz vakit işte sabahtan sonraki, öğleden sonraki, akşama kadar olan vakit biz dünya işleriyle meşgulüz. maalesef. İçinde bulunduğumuz sistemden dolayı doğru mu? Ondan sonra ne zaman limon gibi sıkılıp eve geliyorsun ondan sonra gücün varsa ya bir saat ya da o bile belki yok Allah'ın dinine veriyorsun. Böyle bir davet anlayışı bizim dinimizde yok. Sadece haftada bir kere beraber oturalım, bir saat konuşalım ondan sonra üç saat çiğ köfte yiyelim. Böyle bir İslam davleti yok. Yok kardeşim, anlatabiliyor muyum? Biz sahabeden böyle öğrenmedik. Zaten bakın ben size dün mü anlatıydım Halid İbn-i Velid'in sözünü? Ondan önceki gün müydü? Dün. dün müydü? Bakın biz o imana sahip olmak istiyorsak ki diyor ki Ya emir el mu'minin bana 10 kişi ver. Ömer radıyallahu anh'ı ya söylüyor. Diyor, ben İran'ı gidip fetheteyim. Eğer bu imana gerçekten sahip olmak istiyorsak o zaman zamanımızı hele hele en kıymetli zamanımızı Allah'ın dinine vermemiz lazım. Genelde maalesef yani illa ma rahime rabbi Allah'ın rahmet ettikleri Müslümanlar müstesna. Biz en kötü vaktimizi Allah'ın dinine veriyoruz. Bu da aslında neyden kanaklanıyor biliyor musun? Biz toplumdan etkilendik. Bakın bizim Türk toplumunda kim hoca oluyor? Hangi çocuk en gerizekalıysa ailenin içinde tamam, onu hoca yapıyorlar. Misal en iyisini diyorlar ki mühendis olsun. Onun gibi çok akıllı olan o doktor olsun. Tamam işte kimyacı olsun şöyle olsun. Bir tane de var bunun da aklı çalışmıyor. E o da gitsin hoca olsun. Bak subhanallah. Biz şunu öğrenmemiz lazım. En değerlimiz neyse... Biz onu Allah'ın dini için feda etmek zorundayız. Herkes bunu artık kendine tespit edecek. Benim en değerlim ne? Şu. O zaman bunu Allah'ın dinine vereceğim. Bu kişiden kişiye göre değişir. Ama biz... Devamlı sadece ikinci sınıfta kalan eşyaları Allah'ın dinine verdiğimiz sürece... Bizim halimiz değişmeyecek. Bakın benim bir hocamın bir sözü vardı. O şöyle diyordu. Diyordu ki biz Allah'ın dinine verdiğimiz değer diyor. Bozuk para mesabesinde olduğundan dolayı Allah da diyor bize bozuk bir din verdi. Bu konuda kendimizi ilk başta hepimiz önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Kardeşim neden? Yarını göreceğimizin bir garantisi yok. Onun için Rabbimiz bize hesaba çekmeden önce Ömer radıyallahu anhunun dediği gibi biz kendimizi hesaba çekelim inanın yoksa işimiz çok çetin oldu. Rabbim bize rahmet etsin. Rabbim zamana yemin etti. Dedi ki: "Vel asr. Asra yemin olsun ki innel insane lafi husr." Şüphesiz ki insan oğlu insan hüsrandadır. Ne demek hüsran? Kaybetmiştir. Birincisi tekitle getiriyor. Şüphesiz ki İkincisi insanın önünde eliflamla getiriyor. Buradaki eliflam hangi eliflam? İstigrak için olan eliflam. Bütün insan oğlu hüsranladı. Kaybetmiştir. Allah muhafaza buyurur. Ondan sonra Rabbimiz kimin bundan kurtulacağını bize söylüyor. Kim bu hüsrana uğrayanlardan olmayacak ya Rabbi? İllellezine amenû. İman edenler. Yine her konuda olduğu gibi, bütün meselelerde olduğu gibi her şeyin başı ne? Tevhid. Tevhid olmadan cennet anahtarı olur mu? Olmaz. Tevhid olmadan cennette keyif sürmek olur mu? Olmaz. Zaten tevhid olmadan dünyada izzet olmadığından dolayı dünyada izzeti bulmayan insan ahirette de izzeti bulamaz. Ama sadece körü körüne ben iman ettim, işte taahhütleri inkar ettim, ondan sonra bunlar hepsi müşrik, bunlar hepsi kâfir. demekle de bitiyor mu iş? Hayır ropmiz ekliyor illalzeen amenu ve amilussalihat ve salih amel işleyenler bunun müstesna. Yani sadece efendim kuru kuru ben iman ettim bıraktım yetmez. Müslüman imanını o muhteşem o mükemmel o çok güzel olan imanı çok güzel amellerle süslemesi gerekir. Bu her Müslümanın üzerine vaciptir. Bakın bir örnek size vereyim. Şöyle rivayetler var Ayşe annemizde. Şimdi sadaka verecek ya, sadaka vereceği parayı şöyle alıyor, üzerine kurdaleye benzeyen bir şeyle şöyle süslüyor, üzerine misk sürüyor. Ondan sonra gidip sadakayı veriyor. İnsanlar şaşırıyor. Diyor en mü'minler annesi sen niye böyle yapıyorsun? Diyor ki o benim sadakam benden önce Rabbime ulaşacak. Diyor benden Rabbime giden şey güzel gitmesin mi? Onun için yapmış olduğumuz şeyleri çok güzel bir şekilde yapmamız lazım. Çünkü neden? Biz şuna iman ediyoruz. Bizim amellerimiz bizden önce Rabbimiz katına çıkmıyor mu? Bakın her namaz anında öyledir ha. He? Her namazı sen Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedin ya senin namazın semaya kalkıyor. Daha senden önce. Onun için Rabbimize nasıl bir namaz gönderdiğimizi veyahut diğer amellerde nasıl amellerimizi Kendimizden önce gönderdiğimizi dikkat edelim. Şimdi çok sevdiğimiz bir abi bizim evimize gelse ona ikinci sınıf yemek verir miyiz? Vermeyiz tabii değil mi? En güzel neyse ondan veririz, ondan ikram ederiz. Doğru mu? E peki alemde Rabbi olan Allah her şeyin en güzeline, en mükemmeline layık değil mi? Ondan dolayı yapmış olduğumuz şeylere dikkat etmemiz gerekir. Ve bu konuda gerçekten birbirimize nasihat etmemiz lazım. Mesela bir tane kardeş vardı. O kardeş bana bundan bir bilmiyorum Üç sene ve o 4 sene önce olur. Şöyle bir şey de dedi, dedi. Sen hatırlıyor musun? Biz ilk İslam olduğumuzda ki İslam dediği zaman da biz daha Müslüman değiliz. Daha yeni namaz kılmaya başlamışız. Birkaç kelime öğreniyoruz. Allah azze ve celle daha hidayet nasip etmemiş. Şöyle bir şey söyledi. Dedi sen hatırlıyor musun? Biz o zaman hep cennet hakkında konuşurduk. Hep müjdeler hakkında konuşurduk. Hep kalbi yumuşatacak şeyler hakkında konuşuyoruz. Ama diyor fark ettin mi nereye geldik? Artık hep tekfir hakkında konuşuyoruz, küfür hakkında konuşuyoruz, şirk hakkında konuşuyoruz ki konuşmamız da lazım. Bizim zamanımızın ihtiyacı şu an bu. Ama ve lakin kalbi yumuşatacak şeyleri Müslümanların arasında birbirimize tavsiye etmemiz lazım. Bu olmazsa olmazdır. Tamam. Ondan sonra Rabbimiz diyor ki İman illa lezine amelun ve amilu salihat ve tevasav bil haq. Onlar birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Hakkı tavsiye etmek nedir? Emr bil maruf nehyenil munkir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır. En büyük hakkı tavsiye etmek nedir? Tevhid anlatmaktır. Bakın şimdi bazı insanlar Allah subhanahu ve teala basiretimizi arttırsın. Onların basiretini kör dolayı şöyle cümleler kullanabiliyorlar. Siz halen la ilahe desiniz. Halen la ilahe desiniz. Ya birazcık da illallah bölümüne gelin. Tamam mı? İşte birazcık amellerimize bakalım ki normalde söz doğru. Ama öyle değil. Bak zaten Allah subhanahu ve teala'nın burada müstesna kılmış olduğu insanlar illerllezine amenu olarak müminler değil mi? Bak diyor hem iman edenlerin müstesna hem de salih amel işleyenlerin müstesna. Şimdi bunların vasfı ne? hak. <gülüyor> Onlar birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Subhanallah Müslüman'ın durumu her zaman böyledir Tevhid her zaman gündemde olacak Bir örnekle ispatlayalım Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam zikredildiğinde Genelde arkasında hemen ne geliyor Hanifem muslime Ve ma kene minel muştikin Öyle değil mi? Hanif idi Müslümanlardan idi ve müşriklerden değildi Bu ayet kaç kere geçiyor? Çok geçiyor Sadece bir kere yetmez miydi? Yeterdi değil mi? Allah subhanahu ve ta'ala Bir kere söyleseydi Yeterdi değil mi? Değil. Müslümanların gündemi daimen tevhid olduğundan dolayı Allah subhanahu ve teala tekrarlıyor. Tam Onlara birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Ve tevasav bis sabr. Ve onlar birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Haktan sonra getiriyorum. Şimdi ben hatırlıyorum bir gün Erzurum'da oturuyordum. Akrabalarım vardı etrafımda. Bu söyleyeceğim sözü de bana söyleyen de öldü. Asr suresi hakkında konuştuyduk. Ben dedim ki amca bak burada Allah subhanahu ve teala niye diyor onlar önce hakkı tavsiye eder ondan sonra sabrı tavsiye eder? Şöyle bir düşün dedi. Valla ben bilmiyorum. Dedi sen söyle bakayım. Ben dedim ki bak amcacığım şundan dolayı. Şimdi sıralama nasıldı? Onlar iman eder. Salih amel işler. Birbirlerine hakkı tavsiye eder ve sabrı tavsiye eder değil mi? İbni Kayyim Allah rahmet eylesin. Şöyle tefsir ediyor. Diyor ki bir kişi iman ettikten sonra Gerçek iman onun kalbine girdikten sonra yerinde oturamaz. Diyor, illa salih ameller işler. Onun için diyor, iller lezzin amenu ve amilu salih. Diyor ki, salih ameller de onun kalbini yumuşattıktan sonra, o bu imanın lezzetini aldıktan sonra, diyor yine yerinde duramaz. Gidip bunu diğer insanlara anlatır. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ Hakkı tavsiye ederler. Tamam Diyor dünyada da kim hakkı tavsiye ederse tevhidi yaşarsa tevhide iman edip alemlerin Rabbine teslim olup bütün tağutları inkar ettikten sonra bütün dünya diyor onlara düşman olacağından en sona diyor sabır geldi. Birbirlerine sabrı tavsiye ederler. İbn Kayyim'in tefsiri. Allah İmam'a rahmet eylesin. Yani kısacası aslında Asr suresi hakkında İmam Şafii'nin söylediği çok yerinde değil mi? Diyor ki Kur'an'dan hiçbir vahiy olmasaydı Sadece Asr suresi olsaydı Vahiy olarak yeterdi Subhanallah Allahu Ekber Neden? Sana tevhidi anlatıyor Salih amelleri anlatıyor Davayı anlatıyor Ve davanın karşılığında ağlayacağını da anlatıyor Çünkü sabredenler kimler? İnsan neye karşı sabreder? İmtihanlara karşı sabreder öyle değil Bu davet hiçbir zaman kolay olmamıştır Ve hiçbir zaman bundan sonra da kolay olmayacaktır. Ondan dolayı el er gerçekten biz Rabbimizin önünde Rabbine bakıp yüzleri parlak olan kişilerden olmak istiyorsak vaktimizi kaliteli bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Neden? Kardeşlerim çünkü biz öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanlar saatlerce bakın saatlerce yerinden kalkmadan telefondan pisliklere bakabiliyor. Öyle yani bizim zamanımız bu. Belki baştan iyi bir niyetle girip işte hocam ben ders dinleyecektim anlatabiliyor muyum? Ondan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş başka yerlere kayabiliyor. Ve subhanallah şeytanın öyle bir tuzağıdır ki sen bunu ilk gün yarım saat yapıyorsun içindeki haya artık izin vermiyor oradaki şeyleri görmeye kapattırıyor sana. Ama şeytan sana öyle bir yaklaşıyor ki ondan sonraki gün yarım saat oluyor bir saat. Bir saat oluyor iki saat ondan sonraki gün. Ondan sonraki gün 2 saatten 4 saate gidiyor. Artık insanlar öyle bir hale geliyor ki subhanallah bağımlı oluyorlar. Allah muhafaza buyursun. Allah subhanahu wa taala bizleri ve zürriyetlerimizi İslam'a başlasın. Amma velakin gerçekten şu an vakti öldürmek kadar belki vakti öldürmek tarihte bu kadar kolay olmamıştır. Hatta bakın Almanların bir sözü var. Soruyorlar mesela Was machst du? diyorlar ki Zeit tot schlagen. Yani ben zamanı katlediyorum diyor. Zamanı öldürüyorum, vurarak öldürüyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten Rabbimize hayırlı bir şekilde varmak istiyorsa bunu şu şekilde idrak etmemiz lazım. Bizim zamanımız kısıtlı. Abiler bizim zamanımız kısıtlı. Her saniye ömrümüzden gidiyor. Bakın her saniye ömrümüzden gidiyor. Bazı kitaplarda şöyle hikmetleri araştırdığımızda Diyorlar ki çocuk doğduğunda neden kulağına ezan okunur? Bak çok enteresandır. Çocuk doğduğunda kulağına neden ezan okunur? Çünkü cenazesinde. Aynen ondan dolayı. Çünkü cenaze namazında ezan yoktur. Çocuk ölümüne hazır olsun diye. Acayip değil mi? Bakın bebeğin kulağına neden ezan okunur? Çünkü o bebeğin öleceği günde cenazesinde ezan olmayacağı için ölümüne hazır olsun diye. Biz bununla alakalı dün konuştuk. Biz eğer hayırlı bir hayat sürersek aslında ölümü severiz. Rabbimize kavuşmayı severiz. Anlatabiliyor muyum? Ama masiyetlerin içinde boğulduğumuzdan dolayı Subhanallah bu konuda birazcık kalplerimiz etkilenmiş olabilir. Allah subhanahu wa taala bizleri ıslah eylesin. Rabbim vaktimizi hayırlı bir şekilde bize nasip eylesin. Rabbim hesabını kolayca verebileceğimiz bir hayat bize nasip eylesin. Allahumma Wa akhiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin.